Merhabalar sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da El foje programındasınız ve hala 94.9'dayız ama yavaş yavaş gidiyoruz 95'e doğru. Bugün yine Tangon'un büyülü kutusunu sizlerle birlikte aralayacağız bir saat boyunca ve bugün geçen hafta sonu Tangon'un büyülü kutusuna kemanıyla onlarca sihirli melodi bırakmış bir efsane e, kemancının izlerini süreceğiz. O Yattığı yerde ışıklar içinde uyusun. Bize oralardan ışık tutacak. Bugün Fernando Suarez Paz. Uzun süredir mücadele ettiği hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 12 Eylül cumartesi günü 79 yaşında Buenos Aires'te hayata gözlerini yumdu Fernando Suarez Paz. Negro lakaplı Suarez Paz, Astor Piazzolla'nın unutulmaz beşlisi Tango Nuevo Kintet'te yer almış ve 10 yıl aşkın süre Piazzolla ile birlikte Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiş ve 18 alb albümede imzasını atmıştı. Her ne kadar Piazzolla'nın kemancısı olarak ün kazanmış olsa da ondan önce ve ondan sonraki sanat hayatında yaptıklarıyla Tango'nun yaşayan en büyük kemancısı olarak anılıyordu. Ayrıca birçok kemancı ile de çalışmış olan e, Astor Piazzolla'nın müziğini de en iyi ifade eden kemancı olarak anılır Suarez Pass. Piazzolla'dan ayrıldıktan sonra onun mirasını yaşatmaya devam ettiği Querdas para Piazzolla albümünden De Carissimo ile başladık programa. Şimdi de Piazzolla ile birlikte sahne aldığı turnelerden birinden birlikte canlı çaldıkları bir kayıt ile devam ediyoruz. Piazzolla'nın Vivaldi'nin Mevsimler adlı eserinden esinlenerek yaptığı dört mevsim tangolarından Verano Porteño yaz ile devam ediyoruz şimdi. 1984 Köln konserinde canlı alınmış bu kayıtta Soares Pass ve Piazzolla aynı sahneden sesleniyorlar bizlere. Serano Portenio'yu dinledik piyasolanın mevsimler dörtlemesinden yaz... Fernando Suarez Paz 1 Ocak 1941'de Ramos Mejija'da doğdu. 5 yaşında babasının hediye olarak aldığı kemanla müziğe başladı. Devlet Radyo Gençlik Senfoni Orkestrası'na girdiğinde henüz ergenlik çağındaydı. Daha sonra 15 yıl aşkın süre boyunca üyesi olacağı e, Ulusal Senfoni Orkestrası'na girdi. Suarez Paz kendi neslinin müziği olan tangoya gençken eğildi ve Elvino Vardaro'dan büyük ölçüde etkilenmişti. Vibratosu ve romantik lirizmin kökleri bu kemancının ekolüne dayanıyordu. Vardaro tangoda keman ekolünü yaratıcısı sayılan ve ardından gelen neredeyse tüm genç kemancıları etkileyen bir kemancı bir virtüözdü. Bir Angel Villodo bestesi olan El Presumido'yla ile Vardaro'nun bir kulak verelim. Elvino Vardaro'dan dinledik El Presumido döneminde ardından gelen bütün kemancıları etkileyen ve tangodaki keman ekolünü ortaya koyan isimdi Elvino Vardaro. Elbette ki Fernando Suárez Paz da küçük yaşta dinlediği bu kemancıdan çok etkilenmişti. Önemli bir kariyere sahip olan Suarez Paz, tango çalmaya başladığında kimlerle çalışmamıştı ki? Gençliğinde Aníbal Troilo, Mariana Mores, Horacio Salgan, Pedro Lawrence, Miguel Calo, Atilio Stampone, Leopoldo Federico, Osvaldo Berlingieri, Néstor Marconi ve Raul Garello gibi birçok büyük isim, ismin orkestrasının bir parçası olmuştu. Neredeyse dönemin tüm büyük isimleriyle çalışmış olan sanatçı geleneklerden ayrılmadan hem tınısına hem de müziğe yaklaşımında yenilikçi bir bakış açısına sahipti aslında. 60'ların ikinci yarısında bandoneonist ve besteci Luis Stazio'nun yönettiği Los Siete del Tango'nun bir parçasıydı ve Nisan 1973'te tarihi Sexteto Majör'ün kuruluşuna kadar bu orkestra ile birlikte çalıştılar. Ta ki 1978'de Piazzolla onu Tango tarihinin büyük gruplarından bir diğeri olan Quinteto Nuevo tangosunun bir parçası olmaya davet edene kadarsa Sexteto Mayor ile birlikteydi. Şimdi önce Los Siete del Tango yani tangonun yedilisi adlı orkestradan bir tango dinleyeceğiz. Adında 7 olan bu grup aslında 5 artı 2 diyebileceğimiz 5 çalgı ve 2 vokalisten oluşan bir 7'li. Çok az bilgiye sahip olduğumuz bu Yıldızlar Karması Orkestra ile ilgili bu detayı da Türkiye'nin yaşayan tango ansiklopedisi diyebileceğimiz sev sevgili Fehmi Akgün'e borçluyuz. Buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, Orkestra Losiete del Tango. Biri bandanayonist, diğeri piyanist ve aynı zamanda dönemin en önemli iki müzisyen, besteci ve aranjörü olan Luis Stasso ve Orlando Tripodi tarafından kuruluyor. Kemanda ise Suarez pas var. Kontrubas ve elektrik gitarla tamamlanan beşli ileride piyasa olanında onca arayıştan sonra kendi müziği için en uygun formasyon olarak karar kılacağı Ensemble'ın yani bu oluşumun ilk örneklerinden. Kariyerini daha çok Yeni tango diye adlandırılan modern tarzda ve enstrümantal müziğin üzerine kurmuş olan Suárez Paz'ı andığımız bu programda hazır fırsat bulmuşken bir kadın vokal ile bir tango şarkısı, tango kansiyon dinleyelim. Fernando Suárez Paz'ın kemanda yer aldığı Los Siete del Tango'yu Olga Delgrosi'nin vokaliyle dinliyoruz Noches en Terras. Amin Göçenler sırasında İngilizlerin de, Hollandalıların da, İspanyolların da, Fransızların da, Losiete del Tango Orkestrası 1960'ların ikinci yarısında Arjantin'de kurulan ve dönemin en iyi tango müzisyenleri tarafından ortaya çıkartılan bir orkestraydı ve bugün tangonun büyülü kutusunda El Foje programında izlerini takip ettiğimiz geçen hafta hayata gözlerini yummuş olan Astor Piazzolla'nın efsanevi kemancısı Fernando Suárez Pasta bu orkestranın Losiete del Tango'nun kemancısıydı. 1973'ün Nisan ayında tango tarihine adeta yön verecek olan bir başka orkestra kuruldu. İki bandanyonist ve aranjör José Libertella ve yine Luis Stazon derliğinde kurulan bu altılı... Tango tarihinin unutulmaz altın karmalarından biri olacak ve konserleri kayıtlarının yanı sıra yer altında uyumakta olan tangoyu 80'li yıllarda yeniden canlandıracak olan tango gösterilerinin dünyaya yayılmasında etkili olacaktı. İşte bu yıldızlar karmasında da sexteton majördü. Bu orkestranın kuruluş kadrosunda yer alan kemancılardan biri de Negro lakaplı Fernando Suárez Paz'tı. Yine Losiete del Tango'daki orkestra arkadaşlarıyla birlikte 1973 yılında Sexteto majörü kuruyorlar ve 80'li yıllardan sonra bu orkestra gerçekten tangonun tarihine yeniden yön veriyor diyebiliriz. Şimdi bu rüya takımdan bir Francisco Canaro bestesi Halcon Negro'yu Kara Şahin'i dinliyoruz. Bir Francisco Canaro bestesi olan Halcon Negro'yu, Kara Şahin'i dinledik Sexteto Majör'den. Geçen hafta sonu kaybettiğimiz kemancı Fernando Suárez Paz da bu efsane orkestranın ilk kemancılarındandı ve bu altılının başarısı tango tarihini onlardan önce ve sonra olmak üzere ikiye bölecekti. Sahiden 1983 yılında müzikleri Sexteto Majör tarafından yapılan Tango Argentino adlı gösteri Paris ve ardından bir haftalığına gittiği Broadway'de o denli ilgi görmeyip tüm sezon boyunca kapalı işe oynamasa ve oradan da tüm dünya sahnelerini gezmese Tango'da yeniden bir uyanış olur muydu bilinmez. Lakin özellikle 80'lerin sonlarından itibaren Tango'nun tüm dünyada yeniden ilgi görmeye başladığı bir gerçektir. İşte bu dalgaya müzikleriyle adeta rüzgar olan bu müthiş orkestradan bir parça daha dinleyelim. Her haliyle çok güzel bir Tango olduğunu defalarca kanıtlamış olsa da bence icrası parçanın önüne geçen bir yorumla dinliyoruz şimdi. Canaro en Paris. Gerçekten efsanevi bir yorum bence Canaro en Paris'in Sexteto Majör yorumu. Ve 1978 yılında Astor Piazzolla'dan teklif alınca olsa gerek bu gruptan Sexteto Majör'den ayrılıp Piazzolla'nın yeni Tango Beşlisi adını verdiği Quinteto Nuevo Tango'nun kemancısı olur Fernando Suarez Pass. Sexteto Majör ise yoluna adları neredeyse bir ömür birlikte anılacak olan kemancıları Mario Ab Pramovich ve Eduardo valzek ile devam ederler. İşte az önce bahsettiğimiz o tango fırtınasını bu yeni ekip ile Paris ve Broadway'de ateşleyen Seksetto Majör bir yandan, Fernando Suarez Paz'ın Antonio Agri'nin yerine aldığı Piazzolla'nın beşlisi diğer yandan tango müziğini dünya sahnelerinde yükseltmeye devam ederler. Piazzolla'nın kendi müziğini en iyi yansıttığı formasyon olan bu beşli 1960'lı yıllarda kurulur ve o dönem keman partisyonları Antonio Agri emanettir. Piazzolla'nın kafasından kağıda aktardığı keman partileri... Agri'nin elindeki yayı kemanın terlerine sürtmesiyle can bulup dile gelmektedir. İşte 1978 yılından itibaren artık Piazzolla'nın müziği Fernanda Suarezpas'ın ruhu ile hayat bulacaktır. Öyle ki eleştirmenler Suarezpas için Piazzolla'nın ruhunu en iyi yansıtan, onun müziğini en iyi yorumlayan kemancı diyeceklerdir. O da kendini en iyi Piazzolla'nın müziği ile ifade ettiğini söyleyecektir. 10 yılı aşkın bir süre Piazzolla'nın müziğini dünyanın dört bir yanına birlikte taşıdılar. En ünlü festivallerde sahne alıp sayısız konser verdiler. Onlarca film müzik kayıtları ve 18 tane albüm sığdırdılar bu serüvene ve birbirlerinin yaratıcılıklarına da ilham oldular. Bu birliktelik Piazzolla'nın Esqualo parçasını Negro Suarepas'a ithaf etmesiyle taçlandırılmış oldu. Şimdi Piazzolla'nın ancak o bunu böyle çalabilirdi dediği ve sevgili kemancısı Suare Paz için yazdığı Escualo'yu dinliyoruz. O dünyayı dolaştıkları günlerden birinde 1984 yılındaki Köln konserinden bir canlı kayıt ile. <Gülüyor> Astor Piazzolla'nın kıymetli dostu ve kemancısı Suaret Pas için yazdığı Esqualo'yu dinledik. Esqualo köpek balığı demek ve Piazzolla'nın köpek balığı avcılığı merakı da bilinmekte. Bir parçanın adını köpek balığı koyarak iki sevdiğini bir araya getirmek mi istemiş yoksa sevgili dostuna kendisi için çok kıymetli olan bir köpek balığı mı hediye etmek istemiştir bilinmez. Belki de aralarında bizim hiç bilmediğimiz başka bir espri vardır çünkü Negro'da Piazzolla'nın içe dönük ve duyarlı yapısının yanında parlak bir mizah anlayışı olduğunun da altını çizer. Ama her ne şekilde olursa olsun benim de çok sevdiğim bu tangoyu literatüre armağan etmiş olduğu Astor Piazzola. Ve bugün de tango kemancısı olmak isteyenlerin mutlaka çalmak istedikleri bir parça niteliğindedir. Adeta bir tango kemancılığı nişanesi gibidir. Üç dakikalık bir minik concertino gibidir tango literatürü içerisinde Esqualo. Piazzola... Müziğiyle tüm dünyayı etkiler ve dünyadaki müzisyenlere ilham verirken Negro'da kemancılığı ve bu müziği yorumlayışı ile müzisyenlere ve kemancılara ilham olmaktaydı. Bakın geçen haftaki vefatından sonra dünyaca ünlü Kronos Quartet'ten David Harrington üzüntüsünü nasıl dile getirip bir anısını paylaşmış. Piazzolla'nın henüz yeni vefat etmiş olduğu yıllarda Buenos Aires'te Teatro Colón konserinin ardından Laura Piazzolla'nın davetlisi olarak onun evine giderler. Fernando da misafirler arasındadır. David, Fernando'nun bir kemancının tarihte sahip olabileceği en iyi soyadına, İngilizce'de Peace yani huzur, barış anlamına gelen pas soyadına sahip olduğunu belirtir ve devam eder. İlerleyen saatlerde her nasılsa konu bir şekilde dans denemelerine geldi ve kendimi Fernando'nun eşi Beatrice ile dans etmek için bocalarken buldum. Birkaç sendelemeden sonra ne olur Fernando bana nasıl tango yapıldığını göster dedim ve Fernando bana yavaşça o derin ve puslu sesiyle ''David, kemancı dediğin dans etmez'' dedi. David bu hayat dersinin yanı sıra elbette keman dersleri de almış Fernando'dan ve onun kemandaki tango efektlerini, özellikle de kaydırma efektlerini her seferinde nasıl mükemmel bir şekilde yaptığından bahsediyor. Ve bir seferinde Piazzolla ve Fernando'nun Kronos kuartet provasını katılıp Piazzolla'nın Four for Tango ...tango için dört adlı parçasını dinleyerek onlara nasıl yol gösterdiklerini anlatıyor. Çalışmalarımızın en tepe noktasıydı diyerek de ifadesini tamamlıyor. Şimdi adı geçen eseri Piazzolla'nın Four Four Tangos'unu Piazzolla ve Suarez Paz ile prova etmiş olan Kronos Quartet'ten dinliyoruz... ...ve David'in altını çizdiği o kaydırma efektlerinin ne kadar yoğun olduğunu hep beraber duyacağız... Tango efektleriyle dolu, özellikle de kaydırma efektlerinin gerçekten çok yoğun olduğu bir kuartet dinledik. Four For Tango, Piazzola'nın muhtemelen Kronos Kuartet için yazmış olduğu bir e, yapıtıydı, bir müziğiydi. Daha çok klasik ve özellikle de çağdaş müzik kayıtlarıyla dünyaca ünlü olan Kronos Kuartet gibi birçok klasik müzisyene ve besteciye ilham vermişti Piazzola'nın müziği. Onun müziğini icra etmek isteyenler öncelikle Fernando Suarez Paz'ı taklit edebilmek zorundaydı. Kemancı Gidon Kramer ve Celis Tiyoyama da Peazola'nın müziğini icra edebilmeyi Suarez Paz'tan onun kayıtlarından öğrenmek zorundaydılar. Bu büyük kemancı günümüzün en büyük tango kemancısı olarak anılmaya başlandığında yaşım yüzünden öyle söylüyorlar diyerek mütevazi bir karşılık verirdi her zaman. İşte bu büyük kemancıya eser ithaf eden yalnızca dostu Piazzola değildi. Gabriel Senanes, Concerto en Canto Negroriano adlı keman konçertosunu onun için yazmıştı ve ilk seslendirilişini yine Flermon Orkestrası eşliğinde teatro Colón'da kendisi yapmıştı. Sonraları birlikte çaldığı piyanist ve besteci dostu Osvaldo Rekene ile kaydettikleri Tango Sessions albümündeki Al Poeta de la Paz, Barış şairine başlıklı tangoda küçük bir tevriye ile Paz'a ithaf edilmiş olmalı. Keza aynı albümde Piazzolla'nın pastan önceki kemancısı Antonio Agri için yazılmış Agri Dulce, Sweet Agri yani Tatlı Agri adlı parçayı Antonio Agri'nin oğlu Pablo Agri ve Fernando Suárez Paz ile birlikte seslendirmesi de çok ince bir anekdottur bence. İşe bakın ki hem Agri'nin hem de Suarez Paz'ın oğulları da kemancı. Böylelikle hem babalarından hem de Piyasola'dan aldıkları emaneti bir diğer kuşağa aktarıyorlar. Üstelik her ikisinin de vefat etmeden önce oğulları ile birlikte kaydettikleri albümleri var. Ne gurur ve ne mutluluk olsa gerek. Şimdi size bu albümden... Baba ve oğul Fernando ve Leonardo Suarez'pasın birlikte çaldıkları Esqualo Masters of Tango Violin albümünden Baba ve oğul Suarez'paslar ile davulcu Torun, Pipi Piazzolla'nın bir araya geldikleri, yani Astor Piazzolla'nın torunu Pipi Piazzolla ile bir, bir araya geldikleri ve yine Piazzolla'nın bestesi Calampre adlı tangoyu dinliyoruz. Fernando Suarez Piazzolla'dan ayrıldıktan sonra yani Piazzolla bu efsane beşliği dağıttıktan sonra birçok farklı projede yer alarak dünyaya dolaşmaya devam etti. Geri Burton ile jazz çalmaya, Osvaldo Pequeni ile tango çalmaya, Brezilyalı Asat kardeşleri turneler yapmaya devam etti ve birçok ödüle layık görüldü. Ama şüphesiz onun ömür boyu taşıdığı en büyük miras uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yaptığı Astor idi. Şimdi sizlere... Negro Fernando Suarezpas'ın kurmuş olduğu Cuerdas para Piazzolla. Piazzolla için Yaylılar Orkestrası'ndan bir kayıt ile veda etmek istiyorum. Milva ve Astor Piazzolla'nın 29 Eylül 1984 tarihinde Paris'te verdikleri konser daha sonra albüm olarak yayınlanmıştı. Lakin oradaki final parçası Entre Bret et Brelle. Bret ve Brel arasında adlı parça Suarez Paz'ın Querdas para Piazzola albümünde enstrümantal olarak yer aldı. Tango repertuarında pek hatırlanmayan bu yorum ile birlikte bu haftaki programımıza da son veriyor ve sizlere bu haftalık tekrar veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.